İslam'da iman esasları veya imanın şartları denilen altı inanç ilkesinden biri de peygamberlere imandır. Bazı alimler bu altı esası usul selase, üç temel inanç esası başlığıyla üçe indirerek bunları ilahiyat, nübüvvet ve ahiret şeklinde sıralamışlar. Bunun sonucu olarak Allah'a iman etse bile peygamberliği inkar eden bir kimsenin dinden çıkmış olacağı görüşünde birleşmişlerdir. İslam bilginleri peygamberlerin onları diğer insanlardan farklı ve seçkin kılan başlıca beş temel niteliği bulunduğunu belirtirler. Bunlar, sıdk, doğruluk ve dürüstlük, emanet, güvenilirlik, ismet, günahsızlık, fetanet, zeki ve güçlü bir muhakeme yeteneğine sahip olma, tebliğ, ilahi mesajı eksiksiz bildirme, Duyurma şeklinde tespit edilmiştir. Buna göre peygamberler genel davranışlarında olduğu gibi Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara iletirken de daima doğruyu, gerçeği bildirmişlerdir, güvenilir kişilerdir. Günah işlememişler, nadiren işledikleri ve zelle denilen küçük yanılgıları vahiy yoluyla Allah tarafından düzeltilmiştir zeki oldukları ve muhakeme yetenekleri güçlü olduğu için, ilahi öğretiyi en iyi ve doğru bir şekilde kavramışlar ve ümmetlerine açıklamışlardır. Temel işlevleri ise tebliğdir. Yani onlar, Allah'tan vahiy yoluyla aldıkları bilgileri, belirtilen ölçüler içinde eksiksiz olarak ümmetlerine duyurmuşlardır. Ancak her konuda olduğu gibi, peygamberler konusunda da orta ve makul yolu gözeten İslam dini, onları Hristiyanlıkta Hz. İsa için yapılanın aksine, tanrılık mertebesine çıkarmamış Allah'ın seçkin elçileri ve kulları kabul etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde ifade buyurulduğu üzere, peygamberler tebliğ ettikleri ilahi gerçeklere, Öncelikle kendileri inanmışlar, dini, ahlaki, hukuki hükümleri en titiz bir şekilde kendi hayatlarına uygulamışlardır. Onlar, tebliğ görevleri ve peygamberlik özellikleriyle ilgili olmayan yeme içme, evlenme, mal mülk edinme, hastalanma, ölme gibi beşeri durumlar bakımından diğer insanlardan farksız olup olağanüstü bir özellik taşımazlar, onlara bu tür nitelikler atfetmek, caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette işaret buyurulduğu üzere insanlar, peygamberlerin öğretilerinden ve irşatlarından uzaklaştıkları dönemlerde batıl inançlara sapmışlar, çeşitli ahlaki bozukluklara müptela olmuşlar, mal, mülk, makam, mevki, şehvet, şöhret gibi ihtiraslarını tatmin etmek için haksızlık, zulüm ve şiddete yönelerek fitne ve fesat çıkarmışlar, birbirlerine en ağır kötülükleri reva görmüşler, çeşitli devirlerde peygamberler göndermek suretiyle insanlığı bu tür buhranlardan kurtarmış, onlara dünya ve ahirette mutlu olmalarının yollarını göstermiş, son olarak bu şerefli görevi Hz. Muhammed'e yüklemiştir. Çağımızda özellikle batı dünyasında Hristiyanlığın boşluklarının da etkisiyle önce peygambersiz bir tanrı inancıyla deizmle başlayan peygamberlik yolundan sapış pozitivizm ve maksizmle giderek tam bir dinsizlik ve tanrısızlık inancına dönüşmüş bunun sonucunda daha önce belirttiğimiz olumsuz gelişmeler yeniden ortaya çıkmış çağın teknik, ekonomik İletişim ve benzeri imkanlarından da güç alan bu olumsuz gelişme, insanlığın temel değerlerini, dünya ve ahiret mutluluğunu hatta doğrudan doğruya insanlığın varlığını ortadan kaldırma noktasına varan bir tehlike halini almıştır. Bütün bunlar peygamberlik kurumunun insanlık için ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Ancak eski devirlerde ilahi kitaplar kaybolduğu veya tahrif edildiği için yeni bir kutsal kitaba ve dolayısıyla yeni bir peygambere ihtiyaç duyulurken, Hz. Muhammed'den sonra böyle bir durum söz konusu olmadığı ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından geldiği şekliyle ortada olduğu için yeni bir peygamber gelmesine de ihtiyaç kalmamıştır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim son kitap Hz. Muhammed'de Son peygamberdir. Nitekim Kuranda o Hatemün Nebiyin, peygamberlerin sonuncusu olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerime göre ilk insan Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Ondan sonra ne kadar peygamber gelip geçtiğine dair bilgi yoktur Kur'an'da adı anılan ve haklarında bilgi verilen 28 peygamber şunlardır Adem İdris, Nuh Hud, Salih İbrahim, İsmail İshak, Lut Yakup, Yusuf Eyyup, Zülkif Şuayb, Musa Harun, İlyas Elyesa Yunus, Davud Süleyman, Lokman, Üzeyir, Zülkarneyn, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Ancak bunlardan Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyir'in peygamber veya veli oldukları hususunda ihtilaf vardır. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızın bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.